Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Bu haftaki pro programımızda sadece şarkılardan bahsedeceğiz. Şarkıların dilinden suyu anlatacağız. Nehirleri, Su Hakkı'nı, nehirlerin haklarını, nehirleri koruyan halkların mücadelelerini anlatacağız. Aslında biz değil, şarkılar, şarkılar anlatacak, anlatacak daha doğrusu. Ee, böyle bir şey yapalım dedik. Biz zaten bütün programlarımızda bir tane şarkı seçiyoruz. Su ile bağlantılı, evet. mücadeleyi anlatan. Ee, i̇nsanlar duygularını yaşadıklarını düşüncelerini anlatırken de sudan faydalanıyorlar Bu bir nehir olabiliyor deniz olabiliyor ee, Bütün e, kullandığımız şarkılarda ve türkülerde zaten e, bunları görüyoruz Yani bazen çünkü şey oluyor tam bir mücadeleyle ilgili olmuyor O kadar çok türkü bulmak mümkün değil veya şarkı Ama e, bir şekilde hani insanlar nehirle veya suyla e, özdeşleşiyor ve kendilerini o şekilde anlatıyorlar Şimdi e, mesela bir programımızda yine Munzur'dan bahsetmiştik. Avukat Barış Yıldırım e, bizim e, konuğumuz olmuştu. Çevre ve Ekoloji Hareketleri avukatlarından, ÇEHAV'dan. O zaman da işte Dersim'de yapımı tamamlanmış veya planlanan e, barajları ve HES'leri tartışmıştık. Birkaç program öncesinde e, yine Dersim ve çevresinden bahsetmiştik. İşte doğal hayat anlamında eşsiz bir zenginliğe sahip olduğunu söylemiştik. Milli Parkı. Evet, burada bir milli park var, e, Munzur Milli Parkı ve e, bunun dışında çok güzel yerler var. İşte Pülümür Vadisi var, Periçayı, İksor Vadisi, Tağar Çayı, Ali Boğazı, Ahbanoz... pek çok, Ahbanoz Vadisi gibi pek çok yer var korunması gereken. Bunlardan sadece Munzur Vadisi aslında e, koruma altında. Ancak koruma altında diyoruz da, ne kadar koruma altında? bu 20 bölgeye 20'ye yakın baraj ve HES yapılması... Evet, Tüm bu bölgeyi ve e, daha da kötüsü Mercan HES 1985'te zaten Milli Park'ın sınırları içerisinde yapılmaya başlandı. Halbuki kanunlara göre Milli Park alanına HES yapmak yasak. Ona rağmen e, işte 1985'te başladı, 2003 yılında da devreye alındı ve elektrik üretimi de başlamış oldu. Çayı üzerinde yapımına başlanan ve planlanan 8 adet baraj var zaten. Ee, hem Milli Park'ın e, çevresinin yok olmasına neden olacak hem de Dersim halkı için ve doğası için geri dönüşü olmayan bir zarar ortaya çıkartacak. Ee, şimdi, şimdi onunla ilgili evet, bir parça dinleyelim Güzel bir türkü dinleyelim çok çok e, sevdiğimiz bir türkü Kardeş Türkülerden e, Bahar albümünden gelecek Munzur Heneyken diye Bu e, şarkının anlamı da şu e, Boğuluyordu Munzur Birkaç tane bir şey söylemek istiyorum bununla ilgili Şöyle sözleri rüyamda gördüm Munzuru diye başlıyor Vardım ki ne göreyim boğuluyor nehir suyu hapsedilmiş diyor Evet şimdi dinleyelim hep birlikte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 Güzel... İkinci seçtiğimiz içtiğimiz parçaya mı gelelim şimdi? <gülüyor> evet. Alakır. Evet Alakır'dan da bahsetmiştik yine. Ee, şimdi bahsetmiştik bu eski şarkılar değil, eski türküler değil, eski haberler de değil. Çünkü mücadele sürekli devam ediyor burada. Ee, Alakır çayı da işte Antalya körfezinin batısındaki dağlık kütlenin en sulak yeri olan Beydağ Yaylası'nın batısından çıkan pınarlardan oluşuyor. Biraz anlatalım nasıl bir yer. Alakır Nehri'nde kurulma ya da planlama aşamasında olan 8 tane HES var. Son 3 senedir Türkiye'nin gündemini bayağı bir meşgul ediyor bu. Bu heslere karşı mücadelenin görünür olmasının önemli aktörlerinden biri de Birhan Erkutlu ve programımıza almıştık, almıştık. A anlatmıştı Alakır'da olup biteni bize. Yeni bir yaşam kurmak üzere, doğayla iç içe var olan işte bu e sistemin hani tüketim toplumunun dışında e bir yaşam kurmak üzere Antalya'ya gitmişti. Yine Hı -hı. mücadele etmek üzere yani bir başka boyutuyla mücadeleyi devam ettirmek üzere ve orada e, HES'lerle karşılaştılar. E, evet. Ve tekrar hani evlerinde o döneme kadar elektrik e, yokmuş ama e, HES'ler e, inşaat çalışmaları başlayınca bu durumu dünyayla paylaşabilmek e, ve ses çıkartabilmek için e, işte... E, Güneş panellerinden elektrik üretmeye, bilgisayar kullanmaya işte hmm. e, yani daha öncesinden de biliyorlar bilgisayar kullanmayı <gülüyor> ama e, tekrar gündelik hayatlarının içine sokup işte haberler geçmeye başladılar ve Alakır'daki mücadeleyi e, tüm dünyaya duyurmaya çalıştılar. Evet, şimdi mücadeleden çok kısaca bahsedelim. Mart 2010'da buradaki Kürce HES projesine dava açılmıştı ve Nisan'da Nisan e, 2012'de dava kazanıldı. Yürütmenin durdurulması kararı verildi. Aynı senenin Mayısında ama proje devam etti, inşaat tabii, devam etti. Tabii. Hiçbir şekilde e, durmadan devam ediyorlar. Aynı senenin Mayısında ise kararın uygulanmaması üzerine yapılan başvurularla önerilen proje değişikliğiyle proje 4 test projesine de dava açıldı. Çünkü projelerin isimlerini değiştiriyorlar. Hı -hı. Bu bir başka... İçeriğinde bir değişiklik yok sadece evet. ismi değişmiş Diyorlar durumda. Diyorlar ki hani sizin aldığınız e, e, karar hani projeyi durdurma kararı diğer projeyle ilgili bakın bunun adı farklı gibisinden. Hı -hı. E, ve Aralık'ta aynı senenin yine 2012'nin Kürce 4 TES projesi içinde de mahkeme aldığı ara kararla yürütmeyi durdurma kararını verdi. Şubat 2013'te de baskılar sonucunda bir türlü bu uygulanamayan yürütme... Yürütmeyi durdurma Durduma kararı karar, uygulanmaya başlandı ama maalesef e, çok kısa sürdü yani e, santral mühürlendi baraj kapakları açıldı biraz sular geldi ama 22 Mart'ta gün, 22 gün evet. falan herhalde yani evet. en fazla işte 3 hafta falan sürdü e, ve karar duruşmasında mahkeme usul yönünde dava açma süresinin geçirildiğini söyleyerek davayı düşürdü ve kürce 4 esim mühürü söküldü baraj kapakları tekrar kapatıldı. Santral tekrar faaliyete evet. geçti ve yani o günden bu, bu karar yana aslında evet. şey yani barajın ekolojik yıkımında evet bir şey yok diyor. Yani ekolojik yıkıma yol açacak diyor bu karar Hı -hı. ama usulüne uygun açmamışsınız davayı diyerek. <gülüyor> evet aynen onu söylüyor. Yani. Yapımına devam edilmesine karar verdi. Evet. Yani yapımda değil barajın suyun tutulmasına Hı -hı. karar verdi. Böylece oradaki bütün canlılık zaten ortadan kalkmış durumda neredeyse. Bir handa zaten e, Facebook üzerinden özellikle paylaşımlarına devam ediyor. E, bir sürü balık hayatını kaybetti, bir sürü canlı, onlarla besleyen canlılar da aynı şekilde e, kuşlar başka yerlere göç etti. Pek çok e, olumsuz yönü oldu ve e, maalesef hani bütün kararlara rağmen e, barajların etkilerini biz hissediyoruz. Şimdi Alakır Nehri kardeşliğinden bir onların yaptığı çok güzel kırın sesi diye bir şarkı var. Onu dinleyeceğiz. Kampanyayı sürdürebilmek için böyle Hı -hı. bir yöntem bulmuşlar. Müzik, Müzik yaparak yapıyorlar evet. ve bunların işte CD'lerini satarak kampanyanın diğer ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Evet. Evet. Alakırın sesini dinleyelim şimdi. Şimdi biraz daha uzaklara gidelim Türkiye'de. Evet. Aslında uzağa değil. Çok, çok uzak değil. değil. Komşu ülkeye gidiyoruz. İran'a. Evet. Hı -hı. Urmiye Gölü. Evet. Bununla Urmiye Gölü de evet. Bununla da ilgili Rıza Talebi ile bir program yapmıştık. Oradan bir aktivist, gazeteci aynı zamanda. Orada doğmuş, büyümüş. Şimdi İstanbul'da yaşıyor bir iki senedir. Onu konuk etmiştik. Urmiye Gölü, İran'ın kuzeybatısında bir göl. Batı Azerbaycan eyaleti ile Doğu Azerbaycan eyaleti arasında. Bulunan bir tuz gölü ve dünyanın en büyük ikinci tuz gölü. Aha, evet İran'ın en büyük gölü zaten bu göl aslında bir UNESCO biyosfer rezervi ama e, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya hızla kuruyor çünkü gölü besleyen e, 13 tane nehir var bu nehirlerin üzerinde 40'tan fazla baraj Barajlar. var. Ve daha fazlası da yapılacak, ondan fazlası da buna eklenecek. Böylece tablo daha da kötü bir hal alacak, hı hı. iyice kurulacak Ormiye Gölü. Aynı görünüyor. zamanda gölü ikiye bölen bir yol da vardı. Evet. Bu kuzeyden hı. güneye uzanan ee, dikey bir göl diye e, Hı -hı. Düşünecek olursak en e, dar kesiminde e, yolu kısaltmak için gölün etrafında dolanan yolu kısaltmak için Hı -hı. gölü e, bölen e, çok ciddi bir yol var. Yani iki bölüm arasında geçişkenliği Geçiş olmayan yani köprü gibi değil, köprü gibi Hı -hı. değil e, bir yollan bölünmüş durumda e, evet. doğal olarak göl hem besleyen e, sular, nehirler, e, Hı -hı. barajlarla e, set vurulmuş hem de bölünmüş Hı -hı. olmasından dolayı gölün. Gittikçe küçülüyor. Evet zaten iklim değişiklikle birlikte de hani e, gerçekten kuraklığın net bir şekilde yaşandığı bir bölge orası. Şimdi tabii şöyle bir sorun var. Burası tuzlu bir göl demiştik ve su buharlaştıkça su e, tuz oranı daha da tuz konsantrasyonu daha da artıyor. Göl tabanında 8 milyar ton tuz birikmiş. Ve burada tabii bayağı düzlük bir Hı -hı. alan olduğu için... Derinlikle. Fırtınadan bahsediliyor. Evet. Tuz fırtınası, yani kum fırtınası yerine tuz, tuz fırtınası. fırtınası. Evet. Ve bu çok ciddi bir biçimde etrafında yani 500 kilometre çapında bir alanı hem etkiliyor. insan hem tarımsal Hı -hı. açıdan etkileyeceği, olumsuz şekilde etkileyeceği söyleniyor. Evet. Ciddi bir mesele. Yani beş tane ülkeyi etkiliyor sonuçta. Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Türkiye, İran'ın kendisi zaten. Yani bu kadar büyük çapta bir ekolojik felaketin toplu göçlere neden olacağı kesin çeşitli ekolojik ihtilaflara neden olacak. Ee, o yüzden de hani bu beş ülkeyi ilgilendiren uluslararası bir mesele aslında ama İran hükümeti bunun bölge halkının sorunlu olduğunu düşünüyor. Hiçbir adım atmıyor problemi çözmek evet. için. Aynı şimdi, zamanda gölü korumak üzere yapılan en ufak adımda dahi çok şiddetli bir baskı yürüyorlar. Evet. Programımıza konuk aldığımız arkadaş da bunları ifade etmişti. Evet şimdi gölün bu kuruyan halini bu acıklı halini Parisa e Arsalan'e anlatacak Yaralı Turnam adlı bir şarkıyla. Arsalan'e şöyle diyor Urmu gölünü doldursam yani kuruyan bir göl olduğu için eğer doldurabilseydim Yaralı Turna' Urmiya döner miydi acaba diyor ve sen de ben e, sen de benim hatıralarım var sen de kurursan ben ölürüm diyor şimdi Paris ayı dinliyoruz. Sen vardır benim hatiralem, amanur mu gölüm, gurur sanölem. Evet, bu haftalık da bu kadar. Bu güzel türkülerle, şarkılarla e, suyu, su meselelerini bir parça başka bir şekilde, başka bir dilde anlatmaya çalıştık. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.